Ağuzzu bilya him ne şeytanı Raji. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnnah alhamdulillahi nhamedu ve nes ta'inuhu ve nes ta'firu ve nes ta bilya him şururu ve msiyat a malina. Men yehdi ve men yudil falahadiyala. Rəşşadu anla ilahil la Allahu wahtahu la shirikala. Rəşşadu anna abduhu ve rasulu. Amma hadis kitab ve hayr Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mühtesatuhâ ve kullu mühtesaten bid'a ve kullu bid'atin dalale ve tefsir dersimizde Meryem Suresi'nde kalmıştık. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur ve 98 ayettir. Fazilet hakkında Ümmü um Seleme radıyallahu şu şekilde rivayet edilmiştir. Necâşi Cafer bin Ebi Talip radıyallahu Nebinizin vahiy olarak getirdiği şeyden yanında bir şey var mı diye sordu. Cafer radiyallahu anh evet var dedi ve ona Meryem suresinin başlarından bazı ayetler okudu. Necaşi bunlar duyunca sakalları ıslanacak kadar ağladı. Yanında duran piskoposlar da Cafer radiyallahu anh'ın okuduğunu duyunca ağlamaya başladılar ki yaşlarından ellerindeki musaflar ıslandı. Sonunda Necaşi senin okuduğunla Musa aleyhisselamın getirdiği aynı kandilden çıkmadır dedi. Bunu Hasan bir isnatla Ahmet Beyhaki Delalü'n-Nübüvve'de İbn-i Şam seyirinde Ebu Naim Hilye'de ve Delalü'n-Nübüvve'de rivayet etmişlerdir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. kaf ha ya Ain saat i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki bu Allah'ın yemin ettiği bir kasemdir ve Allah Teala'nın isimlerindendir. Katade'de bu Kur'an'ın isimlerinden biridir demiştir. Yani bu hurufu mukatta ile ilgili olarak bunlar söylemişlerdir. İki, bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. Ebu Hüreyya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zekeriya aleyhisselam marangoz idi dediğini rivayet etmiştir. Bunu Müslim, Hakim Ebu Yala ve Ahmet sayısına rivayet etmişlerdir. Üç, Hani o Rabbine gizlice seslendiğinde demişti ki 4. ayet Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Rabbim sana duam sayesinde hiç betbat olmadım. Katade dedi ki Zekeriya Aleyhisselam gizlice yalvarmıştı. Zira Allah Allah Teala temiz kalbi bilir ve kısık sesi işitir. İbnü Cüreyş de şöyle der. Zekeriya Aleyhisselam gösteriş yapmak istemediği için gizlice dua etmişti es -Suddi dedi ki, Zekeriya aleyhisselam çocuğu olmasını istiyordu. Kalktı namaz kıldı sonra Rabbine gizlice dua ederek, Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu dedi. Katade ve mücahit, e, vehenel azmu minni ifadesini, kemiklerim zayıflayıp gevşedi demektir diye açıklamışlardır. 5- Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Hanımım da kısırdır. Bundan dolayı bana kendi katından bir veli bağışla. Mücahit Katade ve es dediler ki, ayette geçen el kelimesi mirasçı akrabalar demektir. 6- Bana mirasçı olsun. Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Ayşe Radyalan'a rivayet ediyor. Fatıma ve Abbas Radyalan'ma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan Hayder'deki felek arazisini miras olarak istemek üzere Ebu Bekir radiyalarına geldiler. Ebu Bekir radiyalarına onlara dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitti. Biz miras bırakmayız. Geride bıraktığımız salakadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi ancak bu maldan yer. Ebu Bekir radiyalarına dedi ki vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını gördüğüm şeyi ben de yapmadan bırakmam. Bunun üzerine Fatıma radiyallahu anh'a ona darıldı ve ölünceye kadar onunla konuşmadı. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani burada biz miras bırakmayız derken Peygamber aleyhisselatü vesselam nebiler miras bırakmaz maniasında. Tekim diğer lafzında peygamberler mal miras bırakmaz. Bizim bıraktığımız sadakadır diye geliyor. Mücahit dedi ki onun mirası ilim idi. Zekeriya aleyhisselam Yakub aleyhisselamın soyundan idi. Hasan el-Basri dedi ki, Zekeriya aleyhisselam nübüvvetine ve ilmine varis istedi. Yedinci ayet, ey Zekeriya şüphesiz biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Katade dedi ki, o Allah'ın iman ile ihya ettiği bir kul idi. Ondan önce hiç kimse Yahya diye isimlendirilmemişti. Yani Yahya hayat kökünden geliyor. Diri olan, yaşayan manasına Yani Türkçedeki <gülüyor> karşılığı yaşar. Yani bizde Yaşar denilen isim Yahya. Ee, i̇şte bu ihya edilmiş, ihya edilmesi Allah'ın imanla ihya ettiği bir kul. Yani yuhyi bil iman, e, Yahya bil iman, iman ile yaşayan e, manasındadır diyor Katade. İbn Abbas radıyallahu anh da diyor ki, daha önce hiçbir kısır kadın onun gibi bir çocuk doğurmuş değildir. Sekiz dedi ki, Rabbim hanımın kısır olduğu, ben de yaşlıktan dolayı kemiklerim zayıflamış olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Mücahid dedi ki ayette geçen itiyya ifadesi kemiklerin zayıflaması demektir. Katade mineral kiberi itiyya ifadesi yaşlılıktan dolayı demektir. Zekeriya Aleyhisselam o zaman 70 küsür yaşındaydı. 9. ayet dedi ki işte böyle. Rabbin bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu anhum şöyle dediler: İsrailoğullarının nebi'lerinin sonuncusu Zekeriya bin Edne bin Müslim idi ve o Yahya aleyhisselam'ın soyundandı. O Rabbine gizlice dua ederek demişti ki: "Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi ve baş yaşlı kâlevire tutuştu. Rabbim sana duam sayesinde hiç bedbat olmadım." Yani duamın kabul edilmediği olmadı. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Hanımım da kısırdır. Bundan dolayı bana kendi katından bir veli bağışla, bana mirasçı olsun. Yakup hanedanına da mirasçı olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Burada mirasçı olunacak konu nübüvettir Bu duasına mabette namaz kılarken melekler ona seslendiler. Ali İmran 39. ayetinde bu şekilde cevap verildi. Ona seslenen melek Cebraildi ve Allah Teala sana Yahya adına bir oğulun müjdesini veriyor diyerek bir oğlunun olacağını müjdelemişti. Ondan önce hiç kimse Yahya adıyla isimlendirilmemişti. Zekeriya aleyhisselam bu cevabı iştince hemen şeytanın yanına geldi ve Ey Zekeriya bu, bu duyduğun ses Allah'tan değil şeytandandır ve seninle alay ediyor dedi. Şeytanın bu sözü üzerine Zekeriya aleyhisselam bir an şüpheye düştü ve Rabbim hanımım kısır olduğu halde ben de yaşlılıktan dolayı kemiklerim zayıflamış olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir dedi. Allah Teala da buna işte böyle. <gülüyor> Rabbim bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurarak cevap verdi. Bunu hakim Hasem-i İsnad'la müstecekte rivayet etmiştir. 10. ayet dedi ki Rabbim bana bir alamet ver. Buyurdu ki senin alametin sağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır. es dedi ki Zekeriya Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Rabbim eğer bu ses senden ise bana senden olan bir alamet ver. Allah Teala da şöyle buyurdu. Senin alametin sağlam olduğun ve dilsizlik veya hastalık gibi konuşmana mani olan bir illet bulunmadığı halde insanlara üç gün, üç gece konuşamamandır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a kelimesi dilsiz olmaksızın demektir demiştir. Mücahit dedi ki, Sapa sağlam olduğu ve konuşmasına mani bir hastalığı olmaksızın üç gece konuşamadı Katade de şöyle dedi, herhangi bir sıkıntı veya dilsizlik olmadığı halde 3 gece konuşamadı. Bu şekilde cezalandırılmasının sebebi doğrudan doğruya meleklerle konuşmuş olmasından sonra hala alamet istemesidir. Bu yüzden dili tutuldu da insanlara ancak ima ile işaret edebiliyordu. 11. ayet, bunun üzerine namazgahtan kavminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbih edin diye işaret verdi. İbn-i Zeyd, El-mihrab kelimesi namazgah demektir. Mücahit dedi ki, fe evha kavliyle kast Zekeriya Aleyhisselam'ın işaret etmesidir. Diğer rivayette, onlar için yere yazdı demiştir. Katade de şöyle diyor, Zekeriya Aleyhisselam onlara ima ederek sabah akşam namazı emretti. 12. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Mücahit ve Katade dediler ki, Kitaba kuvvetle sarılmanın manası Allah azze ve celle'ye itaatte ciddiyet üzere olmaktır. İbnü Zeyd de şöyle dedi. Kuvvetle sarılmaktan kastedilen Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından uzaklaşmaktır. 13 Katımızdan ona bir rahmet ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. İbn Abbas radıyallanma ve hananen minledunna kavli tarafımızdan ona bir rahmet verdik demektir. Hanan yani acıma demek acıma duygusu yani katımızdan ona bir acıma duygusu verdik demektir. <gülüyor> Katade Tahak ve İbnü Cerh dediler ki ve zekaten yani temizlik kelimesiyle kastedilen salih ameldir. <gülüyor> Harisel eşari radıyallahu teley resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya aleyhisselama beş şeyi yapmasını ve bunun İsrailoğullarına da yaptırılmasını emretmesini buyurdu.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 bir grup arasında olup beraberinde bir misk kabı bulunan kişinin durumuna benzer. Hepsi ona hayran olur veya o koku onların hepsini hayran eder. Oysa oruçluğun ağız kokusu Allah kanından misk kokusundan daha hoştur. Ve Allah size sadaka vermeyi de emretti. Bunun örneği de düşman güçlerinin esir ettiği, ellerini boynuna bağladıkları ve boynunu vurmak üzere ileri sürdükleri kimsenin durumuna benzer. Kişi vereceği sadakalarla az veya çok,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 14. ayet. Anne ve babasına çok iyi davranıyordu. Yani Yahya aleyhisselam. O isyankar bir zorba değildi. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kul yoktur ki Allah ile karşılaştığında günahı bulunmasın. Ancak Yahya bin Zekeriya aleyhisselam bundan hariçtir. Bunu İbnül Münzir hakim taberi rivayet etmişlerdir. İsnadı Bukhane'nin şartına göre sahiptir. İbnül Münzir ee, onun rivayetinde şu ziyade de var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmak uçlarını göstererek e, Zekeriya Aleyhisselam cinsel organı elbisenin püskülü gibiydi diyor. Ve o e, boğazlanarak öldürüldü e, diyor bu rivayetin i̇bn Münzir'de geçen kısmında. Bunu ayrıca Said Bin El -Müseyyeb'den de Mürsel olarak Abdurrazak tefsirinde, Taberi tefsirinde, Ahmet Züht'te ve i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. 15- Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Sabit el-Bünani şöyle diyor. Duyduğumuza göre şeytan Yahya bin Zekeriya aleyhisselama gözükmüş. Yahya aleyhisselam şeytanın üzerinde her şey için bir askı görmüş. Bu üzerine şeytana bu üzerinde gördüğüm askılar nedir diye sormuş. O da bunlar kendisiyle Adem oğullarına iliştiğimiz şehvetlerdir demiş. <gülüyor> Yahya aleyhisselam peki benim için orada bir şey var mı diye sormuş. O da hayır demiş. Yahya aleyhisselam, peki bana da ilişebileceğim bir şey var mı diye sormuş. O da, iyice doyduğum vakit sana bir ağırlık verip, namaz ve zikirden seni alıkoyarız cevabını vermiş. Yahya aleyhisselam, bundan başka bir şey var mı diye sorunca, hayır demiş. Yahya da, Allah'a yemin olsun ki bundan sonra asla tok olmayacağım demiştir. İblis de, bundan sonra hiçbir Müslümana nasihat etmeyeceğim demiştir. Bunu, Ahmet, Züüd'de, Beyhak, şu Limanda İman'da, İbn-i Bitdünya, Errikkat, ve Harait-i i̇tilal Kuluk'ta, İbn-ül Cad, Müsned'inde, Ebu Naim Hille'de, i̇bn Sakir tarihinde hasem isnatla rivayet etmişlerdir. Yani sabit el Binani'ye kadar ulaşan Hasem-i Abdullah bin Hubayk'tan, Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam, iblisi kendi suretinde gördü ve ona dedi ki, ''Ey iblis, bana söylesene en çok hangi insanları seviyor, hangilerinden nefret ediyorsun?'' İblis şöyle cevapladı, ''İnsanlardan en çok sevdiğim cimri mümindir. En sevmediğim de cömert olan günahkardır.'' Yahya aleyhisselam bu nasıl oluyor diye sorunca İblis, ''Çünkü cimrinin cimriliği bana yeter. Cömert olan günahkara gelince Allah Teala'nın onun cömertliğine bakıp ondan razı olmasından korkuyorum.'' cevabını verdi. Sonra İblis şöyle diyerek oradan uzaklaştı, ''Eğer Yahya olmasaydın bunu sana söylemezdim.'' Bunu İbn-i Dünya, mekâid Şeytan'da, i̇bn Sakir tarihinde sahip-i isnatla, Abdullah bin Hubayak'a kadar ulaşan sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. 16. Kitaptan Meryem'i dağın. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Katade dedi ki, tek başına doğu tarafında tenha bir vadiye çekilmişti. İbn-i Abbas radıyallahu Meryem aleyhisselam, Ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekilmesi dolayısıyla Hristiyanlar Doğu tarafını kıble edinmişlerdir. İsa Aleyhisselam'ın doğum yerini kendilerine kıble edinmişlerdir. Yahudiler de daha onların üzerine düşecek gibi olduğu zaman korku içinde yana doğru çekilerek ve dağa bakarak namaz kılmaya başlamışlardı. Bu korku içerisinde Allah Teala'nın razı olacağı şekilde secde etmişlerdir ki sonradan dağa doğru namaz kılmayı adet edinmişlerdir. Yani Hristiyanların kıble edinmesi ve Yahudilerin kıble edinmesinin hikmetini sebebini açıklıyor burada İbn-i Abbas radiyallahu Meryem aleyhisselamında ailesinden ayrılıp o doğu tarafında çekildiği bölgeyi işte yani İsa aleyhisselamın doğduğu yer yani orayı Hristiyanlar kıble edilmişlerdi diyor 17 sonra onlarla kendi arasına bir perde çekmişti derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde görünmüştü Esrüddi dedi ki perdeyle kastedilen duvardır. Yani bir duvarın arkasına saklanmıştı. Yani oda edinmişti. Katade dedi ki biz anlatıldığına göre ile kastedilen Cibril Aleyhisselam'dır. 18. Dedi ki gerçekten ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer sakınan bir ise 19. Dedi ki ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin bir elçisiyim. 20. Dedi ki, bana bir insan eli değmediği, ifetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? Esüddi es dedi ki, buradaki bagiyya kelimesi zinakar demektir. Yani zinakar olmadığım halde, iffetsiz olmadığım halde nasıl çocuğum olabilir? Dedi. 21. Dedi ki, işte böyle. Rabbin, bu benim için kolaydır. Biz onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Bu hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi. İbn Abbas ve İbn Mesud radiyallahu anhümden Meryem aleyhisselam haiz olunca namazgahtan ayrılıp bir kenara gitti. Haiz dönemi bitip de temizlendiği zaman o kendisine tas tamam bir insan şeklinde görünmüştü ayetinde zikredildiği gibi karşısına bir adam çıktı. Ondan korkup gerçekten ben senden Rahman'a sığınırım eğer sakınan bir sen dedi. Sonra dışarı çıktı. Üzerinde cilbabı vardı. Adam onun kolundan tuttu ve önden yırtık olan gömleğinin içine üfledi. Üfürü göğsüne doğru girince de Meryem aleyhisselam hamile kaldı. Bir gece Zekeriya Aleyhisselam'ın da hanımı olan kız kardeşi yanına geldi. Meryem Aleyhisselam ona kapıyı açtı ve içeriye girdiler. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı ona, Ey Meryem, bana hamile olduğun bildirildi dedi. Meryem Aleyhisselam da bana da hamile olduğun bildirildi dedi. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı ona, "Kanındaki çocuğun senin karnındaki çocuğa secde ettiğini gördüm dedi. İşte Allah Teala'nın, Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir nebi olarak Yahya'yı müjdeler. Alimran 39. ayetinde kastedilen budur. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı Yahya Aleyhisselam'ı doğurdu. Meryem Aleyhisselam'ın da doğumu yaklaşınca namazgahtan ayrılıp bir kenara çekildi. Bu durum derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Aşağısından ona şöyle seslenildi. Tasalanma. Rabbin seni altında bir senin altında bir ırmak kılmıştır. Meryem Suresi 23 24. ayetlerinde anlatılan durum budur. Doğum yapınca da şeytan İsrailoğullarına gitti ve Meryem'in doğum yaptığını haber verdi. İsrailoğulları bu konuda onunla konuşmak isteyince de Meryem Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a işaret etti. İsa Aleyhisselam da yani bebek iken ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir nebi kıldı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namaz ve zekatı emretti. Anneme de iyilik yapmamı emretti. Beni betbat bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün selam banadır. Meryem suresi 30-33. ayetlerinde geçen kısmı söyledi. İsa aleyhisselam doğduğu zaman yeryüzünde ne kadar put varsa hepsi yüzüstü yere düştü. Bunu hakim, el-esma ve sıfatla Beyhaki, tarihinde Taberi ve İbn-i Sakir tarihinde e, Hasan-ı rivayet etmişlerdir. 22. Böylelikle ona hamile kaldı. Sonra onunla uzak bir yere çekildi. Mücahit Rahimullah dedi ki, mekanen kasiyya, uzak bir yer demektir. 23. Derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Katade fe eca'eha El-Mehad ifadesi, sancısı onu ağaca yön, e, yönelmeye mecbur kıldı demektir. Ve kuntü e, nesiyem mensiyya kavli ise tanınmasaydım ve kimse benim kim olduğumu bilmeseydi demektir demiştir. 24. Aşağısından ona şöyle seslenildi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir ırmak kılmıştır. Katade dedi ki hurma ağacının altından bir melek ona seslendi. Amr bin Meymun el-Evdi dedi ki seslenen bir melek idi. Ubey bin Kab, Mücahit Said bin Cübeyr ve Hasan el Basri radıyallahu anhum seslenen Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam idi dediler. Yani selef'in bu konuda farklı kavilleri var. Burada ağır basan yani diğerleri tabiinden gelirken bu kavil sahabeden de geldiği için, Ubey bin Kab radıyallahu da geldiği için biraz daha ağır basıyoruz. Yani seslenen İsa aleyhisselam'dı yani karnındaki bebek seslenmişti ona. Berabi Nazip radyalan e, Seriya kelimesi su arka demektir. Küçük ırmak anlamına gelir demiştir. İbn Abbas radyalanma ise Seriya kelimesi nehir demektir demiştir. 25. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze hurma dökülsün. i̇bn şöyle demiştir. Ve huzi ileyke kavli hurma ağacını kendine doğru hareket ettir demektir. Mücahit dedi ki ennahle kelimesiyle kastelilen acve hurmasıdır. Veb bin münebbi dedi ki, kış ayı olduğu halde üzerine taze hurma dökülüyordu. Amr bin memun el-Evdi dedi ki, lohusa kadınlar için taze ve kuru hurmadan daha iyisi yoktur. Allah Teala da hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze hurma dökülsün buyurmuştur. 26. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, herhangi bir insan görecek olursan de ki, ben Rahman'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Enes bin Malik radiyalan şöyle dedi, bu oruç susma orucuydu. hak bin Müzayim dedi ki, İsrailoğulları ibadette gayret ettiklerinde yemekten oruç tuttuklar gibi Allah'ı zikretme dışındaki konuşmalardan da oruç tutarlardı. Meryem aleyhisselama da bu söylendi. Bunun üzerine o, Yiyecekten oruç tuttuğum gibi Allah zikretme dışındaki konuşmalardan da oruç tutuyorum dedi. Kendisine konuştuklar zaman İsa aleyhisselama işaret etti. Onlar da beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. İsa aleyhisselam da onlara Meryem 30-34. ayetlerinde geçtiği şekilde cevap verdi. Katade dedi ki Meryem aleyhisselam yeme içme ve konuşmaktan oruç tuttu. Cahil bir kadının Meryem'in orucu gibi akşama kadar konuşmamayı adadım dediğini görebilirsin. Allah bunu Meryem ve oğlu için bir ayet kılmıştır. Hiç kimsenin akşama kadar konuşmamayı adaması helal değildir. Harise bin Mudarrib'den Abdullah bin Mesud radiyallahu anh yanındayken iki kişi geldi. Birisi selam verirken diğeri vermedi. İmmesud Mesud anh neyin var da selam vermedin dedi. Arkadaşları bugün insanlarla konuşmayacağına yemin etti dediler. Abdullah radiyallahu dedi ki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 Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşru olmayanları iptal etmiş ama meşru olan orcuna yeme içmeden orucuna da devam etsin buyurmuştur. Bunu Bukhari İbn-i Ban, Ebu Davud, ve Abdurrazzak rivayet etmişlerdir. Kays bin Ebi Hazım'dan Ebu Bekir radıyallahu anh Ahmet'ten bir kadının yanına girdi. Onun konuşmadığını görünce neyin var ki konuşmuyorsun dedi. O konuşmadan haç yapacak dediler. Ebu Bekir Radioland dedi ki konuş bu sana helal değildir ve bu cahiliyam elindendir dedi. Bunun üzerine kadın konuştu. Bunu da Bukhari, Darmiye ve başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. 27. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki ey Meryem hakikaten sen büyük bir şey yaptın. Mücahit ve sütlü dediler ki feriya kelimesi büyük bir şey demektir. İftira kelimesi de bu feriya kökünden türer. E, aynı kökten gelme yani. 28. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de iffetsiz değildi. Mughira bin Şube radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Necran halkına gönderdiğinde Necranlar bana sizde Meryem hakkında ey Harun'un kız kardeşi diye bir ayet var. Halbuki Musa aleyhisselam İsa aleyhisselamdan şu kadar zaman önce yaşamıştır dediler. Geri döndüğümde bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Buyurdu ki onlar çocuklarına kendilerinden önceki nebilerin ve salih kimselerin isimlerini veriyorlardı. Yani o Harun ile bu Harun başka. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmiştir. Bunu Müslim, termiz Ahmet, Nesai, Sünev-i Kübra'da, İbn-i Taberi ve Taberani rivayet etmişlerdir. Kata'da dedi ki İsrailoğullarından Harun adında salih bir kimse vardı ve Meryem Aleyhisselam'ı bu, bu adama benzeterek ey iyilikte Harun'un benzeri demişlerdi. Yani öz kardeşi değil de ey falanın kardeşi derler. Yani Araplarda bu tabir de kullanılır. Mesela ey maymunların kardeşleri, domuzların kardeşleri denilir Yahudilere. Yani bir, bir bazı huylarından, bazı bakımlarından, benzerliklerinden ötürü işte İsrailoğulları da maymunlara ve domuzlara çevrildiği için Müslümanlar Yahudilere bu şekilde seslenirler ey maymunların, domuzların kardeşleri. Bunlar öz kardeş olduklarından değil, yani e, sıfatta benzeştiklerinden dolayı e, katade de böyle söylüyor. Fakat burada tabii ki e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bu açıklama öncelikli. E, bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde de şey yok. Yani e, öz kardeşi olduğunu ifade etmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani öz kardeş olmayabilir. Burada. Bize kapalı kalan meselelerden birisi Hocam yani aşağılık, maymunlar olun dediği zaman sıfat olarak mıysa cisim olarak mı? Cisim olarak. Onlar onlar maymunlara ve domuzlara çevrilmişlerdi. Sıfat olarak değil yani sadece. 29. Bunun üzerine ona işaret etti. Yani İsa Aleyhisselam'a e, dediler ki biz beşikteki bir çocuk ile nasıl konuşuruz? Katade şöyle açıklıyor. Onlara İsa Aleyhisselam ile konuşmalarını işaret etti. Fil mehdi kucaktaki demektir. Mehd kelimesi beşik demek. Burada kucaktaki manasındadır diyor katade. es dedi ki Meryem onlara İsa Aleyhisselam işaret edince öfkelendiler ve şöyle dediler. Bu çocukla konuşmamızı söyleyerek elbette bizimle alay ediyor. Bu bizim için yaptığı zinadan daha ağırdır. Biz beşikteki bir çocuk ile nasıl konuşuruz? Dahak bin Müzahim dedi ki onlar biz beşikteki bir çocuk ile nasıl konuşuruz deyinceye kadar İsa Aleyhisselam konuşmadı. Ebu R.A. şöyle buyurdu. Beşik'teyken sadece 3 kişi konuşmuştur. İsa Aleyhisselam, rahip Cüreyç zamandaki bir çocuk. Cüreyç namaz kılıyordu. Annesi geldi ve onu çağırdı. O da namaza mı devam edeyim, anneme mi icabet edeyim dedi kendi kendine. Bunun üzerine annesi Allah'ım kötü kadınların yüzünü görünceye kadar onu öldürme dedi. Cüreyç manastırındayken bir kadın geldi ve onunla konuşmak istedi. Cüreyç kabul etmedi. O da bir çobana gelip onunla birlikte oldu ve bir çocuk doğurdu. Bu çocuğun Cüreyş'ten olduğunu söyledi. Bunun üzerine insanlar gelip Cüreyş'in manastırını yıktılar. Onu aşağılayıp hakaret ettiler. O da gidip abdest aldı, namaz kıldı. Sonra çocuğa geldi. Ona baban kimdir ey çocuk dedi. Çocuk çobandır dedi. Bunun üzerine insanlar manastırını altından yapalım dediler. O da hayır kerpişten olsun dedi. Diğeri, yani üçüncüsü, oğullarından bir kadın çocuğunu emzirirken yakışıklı bir suvari gördü. Allah'ım oğlumu bunun gibi kıl dedi. Çocuk emmeyi bırakarak Allah'ım beni bunun gibi yapma dedi ve emmeye devam etti. Sonra bazı kişiler tarafından sürüklenen bir cariye gördü ve Allah'ım oğlumu bunun gibi yapma dedi. Çocuk emmeyi bırakarak Allah'ım beni bunun gibi kıl dedi. Annesi sebebini sorunca çocuk, o suvari zalim biriydi. Bu cariye ise yapmadığı halde, bir suç işlemediği halde ona sen hırsızlık yaptın, sen zina ettin diyorlar. Diğer rivayette o ise yani o kadın ise Allah bana yeter diyordu dedi. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 30 dedi ki: Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir nebi kıldı. Yani bunları söyleyen İsa aleyhisselam. İkrime dedi ki ayetin anlamı Allah Teala bana kitap vermeyi ve böyle olmamı takdir etti demektir. Mücahit dedi ki Nebi Allah tarafından kendisiyle konuşulan ve kendisine vahy indirilen fakat misaletle yani yeni bir şeriatle gönderilmeyen kimsedir. Yani bu Mücahit Rahim olan bu kavli de işte Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır hadisini e, açıklamakta. Yani Nebilerin ilki Adem Aleyhisselam'dır. Yani kendisiyle Allah Azze ve Celle konuşmuş, vahiy indirmiştir. Fakat Risaletle görevlendirmemiştir onu. Yani yeni bir şeriatla görevlendirmemiştir. Çünkü peygamberlerin ilkidir. Ondan Nuh Aleyhisselam'a kadar geçen 10 asırlık zaman diliminde gelen bütün Nebiler de Nebi idi. Yani o bütün peygamberler de nebiydi, rasul değillerdi. Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Bunun manası ondan, Nuh Aleyhisselam'dan önceki peygamberler işte e, peygamber değildi de değildir. Onlar nebiydiler. Nitekim e, Ebu Umame Radiyallahu Aleyhi ve Ebu Zer Radiyallahu anh, çeşitli tariklerle gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı <gülüyor> nebilerin sayısı kaç diye sorduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 124.000 buyurmuştur. Peki rasullerin sayısı kaçtır diye sordu zaman 313 veya diğer rivayette 315 kişilerdir demiştir. Peki Nebilerin ilk kimdir diye sordu zaman da Adem Aleyhisselam'dır buyurmuştur. 31. Ayet Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Süfyan dedi ki mübarek hayrı üreten demektir. Yani Allah Azze ve Celle, İsa hayrı öğretici kılmıştır. 32. Anneme de iyilik yapmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. İbn Abbas radıyallahu anh'a cebbaren şakiyya kelimesi isyankar demektir. Yani beni isyankar kılmadı demektir. 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün selam banadır. <gülüyor> Burada evet ee, İsa Aleyhisselam'ın dili olarak kaldırılması meselesi var. Ebu bu üreyr radiallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Nefsim elinde olana yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın aramıza adaleti hakem adaletli, adil bir hakem olarak inmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizeyi kaldıracaktır. Mal gelecek de hiç kimse kabul etmeyecektir. Hatta ''Tek bir secde dünya ve içindekilerden daha hayırlı olacaktır.'' Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Diğer rivayette Ebu Hureyel Radyalan'ta, ''Nebiler annelere farklı olan kardeşlerdir. Ben insanların İsa bin Meryem'e en yakın olanıyım. Şüphesiz onunla benim aramda başka bir nebi yoktur. Muhakkak o nüzul edecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta boylu, kızıla ve beyaza çalan benizli, ıslak olmasa da başından sanki sudanlar gibidir.''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 Bunu İbn-i İbdan sahip rivayet etmiştir. Enes bin Maik Radyalant'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden kim? İsa bin Meryem aleyhime selama yetişirse benden ona selam söylesin. Bunu hakim Hasem-i rivayet etmiştir. Ebu Ureyya Radyalant'a şöyle demiştir. Muhakkak ki ben şayet ömrüm uzun olursa İsa bin Meryem ile karşılaşmayı umuyorum. Eğer daha önce ölürsen sizden onunla karşılaşan Benden ona selam söylesin. Bunu sayı sınavla Ahmet İbnül Cadd Müsned'inle rivayet etmişlerdir. Yani İsa Aleyhisselam'a yetişen kimse bu rivayetleri duyduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını ve Ebu Hureyir selamını iletmek durumundalar. Evet İsa Aleyhisselam hakkında haktan sapanlar başlığı var. Meryem Suresi 34. ayetiyle İnşallah devam edeceğiz. Bir sonraki derste. Subhanak Allahu bihamdik ve eshedun ilahil antawatek ila ve